Ee, hocam boşanma konusuyla ilgili bir sorumuz var. Boşanma hakkı malumunuz erkekte. E, boşanma hakkının erkekten alıp kadına verilmesi, eşine verilmesi yani. Bu mümkün müdür hocam? Böyle bir şey doğru olur mu? Buyurun. Yani günümüzün en tartışılan konuları bu konu iki başlık altında günümüzde tartışılıyor. Birisi boşanma konusunun hanımefendilere verilmesi. Hı hı. Bir diğeri de boşanma konusunda erkekten de kadından alınıp mahkemeye verilmesi konusu. Günümüzde çok sıcak tartışma ve hemen hemen de ister alim olsun, ister akademisyen olsun, isterse aydın kişiler olsun, eline kalemi alan bu konuda yazıyor ve çiziyor. Evet. Öncelikle şunu söyleyelim. İslam dini hayatın bütününe şamil olan bir dindir. İslam dini hayatın bütünle şamil olan bir dindir. İnanç esasları olduğu gibi, evet. ibadet esasları olduğu gibi muamelat dediğimiz Müslüman'ın günlük hayatındaki evliliğinden, boşanmasından, süt işte alışverişinden, her alışverişinden, yani. mirasından, hibesinden, vasiyetinden ve öldükten sonra defnedilmesine kadar evet. muamelat dediğimiz her türlü konu, ukubat dediğimiz Cezaları içeren, evet. hangi suç işlenirse hangi ceza verilir, bunların tamamını hüküm olarak içine alan ilahi bir sistemdir. Hı hı. Bunu böyle bileceğiz. Evet. Ha, i̇lahi bir sistem kabul ettiğiniz vakitte, o zaman, Cenab-ı Hakk'ın insanların dünya ve ahiret saadetlerini temin etmek için, temin etmek için son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aracılığıyla, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle Müslüman'ın evliliğini de boşanmasını tanzim etmiştir ve hiçbir boşluk bırakmamıştır. Evet. Hiçbir boşluk yoktur. Ve Müslümanlar da evlilik ve boşanma ahkamının mükemmelliğiyle onur duymalı ve Cenab-ı Hakk'a Celle Hazretleri'ne Şükür. bu dinin mensubu olduğu için de şükretmelilerdir. Evet. Şimdi İslam dini kadın ve erkeği eşit kabul edir. Evet. Ne erkek kadından üstündür, Öyle. ne Hine kadın de. erkekten üstündür. Üstünlük neyledir İslam dininde? Takva. Cinsle değil, erkek cinsi veya kadın cinsi olmakla değil, ya da ırk ya falan değil. Irkla vesaire hiçbir şeyle değil. Takva iledir. Evet. Ancak Allah Celle ve Ala Hazretleri kanun önünde eşit tutmakla yapılan amellere Aynı amel ise eşit sevap vermekle birlikte hı hı. insanlara da ne yapmıştır? Farklı yetenek kabiliyetler vermiştir. Farklı yetenek ve kabiliyet. Bazı insanlar mesela erkek cinsi diyelim idare yönünden, aileyi evet. idare etmesi yönünden ona göre donanım da yaratılmış. Evet. Ailenin liderliği ona verilmiş. Hı hı. Hanımefendileri de Allah Celle ve Ala, Hazretleri yaratılış, icabı, şefkat, merhamet ve paylaşma özelliğiyle donatmış, hı hı. onlara da ailenin diğer işlerinde sorumluluğu vermiş. Daha kabiliyetli. Daha kabiliyetli. Ona göre yaratmış, ona göre yetenek vermiş. Şimdi kabiliyet ve yetenekleri farklı farklı yaratıldığından dolayı Cenab-ı Hak Celle Hazretleri evlendiği vakitte, nikah aktı kıyılırken, hı hı. akit tamamlandığı vakitte, Aile reisliğine otomatik olarak bizim dinimize göre konuşuyoruz. Hı hı, hı. Ve boşama yetkisine de otomatik olarak erkeğe vermiş. Evet. Niye? Çünkü hanımlar demin dediğin gibi sevgi, şefkat, merhamet ve paylaşma. Evet. Bu dört unsurdan birisi eksildiği vakitte gayet düzenli bile gitse o evliliği çok rahatlıkla yıkabilmektedirler. Mesela eşinden gerekli e, iltifatı, gerekli efendim özeni, itinayı görmediği için zulüm yok, şiddet yok, kabalık yok her şeyi tam boşanmak yok. için hiçbir olumsuzluk yok boşanmak için bize gelip ben boşansam acaba günahkar olur muyum diye soru soran onlarca hanımefendi var ama Cenab-ı Hak Celle Hazretleri bu kabiliyet ve donatım yani idare etme, evet. sevk etme yönetme, kabiliyet ve donatımında yaratmış olduğu erkeği hı hı. ola ki zulmetme haksızlık etme, şiddet kullanma gibi meyilleri olmasına, binan, olabileceğine ihtimaline bina dengelemek istemiş. Hanımefendiye de demiş ki hı hı. eğer eşinizi tanımıyorsanız hı hı. eş adayını diyelim biz tanımıyorsanız veya tanıyorsunuz ama zulmetmesinden emin değilseniz zul yani. zulmetmez bu hak ve hukukumu gözetir beni korur. Böyle bir güveniniz de yoksa hı hı. veya var ama ne olur ne olmaz diye. Boşama yetkisi benim elimde olsun istiyorsanız o zaman akte yazdırmanız durumunda siz de erkek gibi boşama hakkına ve yetkisine sahip olursunuz demiş, dengelemiş. Akit sırasında. Tabii. Yani nikah kıyılırken. Nikah kıyılırken, hı hı. Nikah kıyılırken erkek eğer size soracaklar hı derim dedim. filanca hanımefendi eş olarak kabul et, hı hı. ettim. Ona soracaklar beyefendi eş olarak kabul hı hı. ettim Herhangi bir şart koştunuz mu burada yok. O zaman boşanma yetkisi kimin? Direktmen sizin. Hmm. Hanımefendi boşanma yetkisi yok. Onun Ama onu bildirmesi gerekiyor. Hanımefendi demin dediğim nedenlerle. Evet. Hiçbir neden yok da ya benim de elimde bulunsun boşanma yetkimi. Ne olur ne olmaz dedi. Sonuçta insan karşımdaki. Bugün iyi ama evet. yarın değişken olabilir insan bu. Benim de boşanma yetkimi elimde olsun dediği vakitte o zaman akte nikah akdine diyor ki Boşama yetkisi benim elimde olmak üzere filancayı eşliğe kabul ettim, Hı -hı. kocalığı kabul ettim. Beyefendi diyor ki ben de hanımefendi eşliğe kabul ettim. Aa, hanımefendi boşama yetkisine sahip, Hı -hı. erkek de boşama yetkisine nedir? Sahip. Sahiptir. Şimdi gelelim. İslam dini, diyelim ki hanımefendi ilk anda boşama yetkisini almadı. Peki boşama Sonra yetkisini adam. almadı diye... Hanımefendi zulüm gördü, şiddet gördü evet. veya ihanet gördü. Hı hı. İhanet gördü. Olabilir. Allah göstermesin, Cenab-ı Hak ailelerimizden uzak dutsun. Amin, amin. İhanet gördü ve boşanmak istiyor. Onun önünü tıkıyor mu? Hayır, sen akte yazdırmadın, boşanma yetkisi almadın. Dolayısıyla boşanması yazdın. Hayır. Ona ikinci bir çıkış kapısı veriyor. Diyor ki, eğer mihir olarak belli bir mal almışsan hı hı. o malı kocana iade etmek şartıyla hulu dediğimiz boşanma sistemini kullanıyor. diyor. Kadın mal teklif ederek, günümüzde de var ya hani, hı hı hı. mal teklif ederek boşanmak istiyor ama beyefendi kabul etmiyor. Olabilir. Bazı olabilir. insanlar inatçı oluyor. Tabi olabilir hocam. Hulu denilen sistemle boşanma evet. yetkisine gidebilir dedik. Boşamasını istiyor. Boşamıyor. Değil mi? Kibarca diyor ki beyefendi ben seninle yaşayamam. Bana ihanet ettin diyelim. Misaller üzerinde. Evet. O da diyor ki ihanet etsem de boşanmıyorum diyor. Ama ben senden nefret ediyorum. Seninle yaşayamam, tiksiniyorum senden. Boşanmıyorum diyor. O zaman hemen ikinci şıkka geçiyor bakın. Diyor ki mal teklif ederek boşanmaya da olmadı. Onu da kabul etmedi. O zaman mahkeme yolunu açıyor. Hı -hı. Diyor ki kadıya git, hakime git ve durumunu anlatarak Anlat. boşan diyor. Bu nedir? Kadınla erkek arasında Eşittir. bir dengedir. Evet. Bir dengedir. Ailenin yıkılmasını ne yapmak? Önlemek. Sönlüyor. Çünkü devletin bekası ne kadar önemliyse o devleti baki kılmak istiyorsanız ailesini Aile. baki kılacaksınız. Kesinlikle. Aileyi yıktığınız vakitte devlet baki kalmaz. Aynen. Ne kadar ekonomik, iktisadi, teknolojik olsa... olarak ileri seviyede olursanız olun, o devlet ne yapar? Yıkılır. Şimdi burasını bir aldık. Hı hı. Şimdi geldik ikinciye. İkinci şık. Efendim, erkekler suistimal yaptığı için biz bunu kadınlara verelim. Peki garantisi ne? Hanımefendi suistimal edemez da, mi? Evet. Onlar da edebilir. Onlar da insan. Dolayısıyla erkekten alıp kadına vermek bir çözüm olmadığı gibi aileyi korumak için hı hı. her ikisinden de alalım. Evet. E alalım her ikisinden de mahkemeye verelim ve mahkeme onlar adına konuş. Bu da insanlık onurunu Hı. rencide eder. Niye rencide eder? Bakınız şimdi. Hukukta biz eda ehliyeti diyoruz. Bir insan akıl bali olup rüştüne erdikten sonra, reşit olduktan sonra onun bütün sözleri ve bütün eylemleri, fiilleri hukuki bir netice doğurur. Bir hüküm doğurur. Eğer bir insan rüştüne erdikten sonra siz onun sözüne ve eylemine bir hüküm bağlamazsanız hı hı. onu ne yapmış olursunuz? Hacretmiş, kısıtlamış olursunuz. hacir, kısıtlamış olursunuz. Peki insanın sözlü veyahut da fiili eylemlerini kısıtlamak ne zaman mümkün olur? A. Çocuk olduğunda olur. B. Aklını kaybettiğinde deli vesaire veyahut da bitkisel hayata girdiğinde olur. C. Sefih, yarım akıllı olduğu hı. vakitte olur. Bu rüştüne ermiş, eda ehliyetine sahip, kendi nefsine malik söz söyleme ve fiili eylem yapma, hürriyetine sahip olan bir insanın sözünü geçersiz kılmak, ya onu sefih kabul etmek, yani, ya deli, deli kabul, kabul etmek, etmek, ya da çocuk kabul etmek evet. olur. Bu da insanlık onurla bağdaşmaz. Evet. Onun için mahkemelerin görevi tescildir. Rüştüne olan ermiş şey. olan insanın tasarruflarına, Tescil ederek tarafların hak ve hukukunu korumaktır. Müslüman nedir? Hı hı. Müslüman önce bunu diyeceğiz. Kur'an'a ve sünnete bütün olarak iman edendir. Evet. Ben Müslüman'ım dediğimde o zaman şunu demiş, istiyorum. Kur'an'ın da hadislerinde, sahih hadislerinde koymuş olduğu bütün, bütün hükümleri kabul ediyorum. Evet. Ve ona teslim oluyorum. Hı hı. Ee, şimdi o zaman Kur'an'a bakalım. Yiğenlerden <Yâ> âmanı, İsa, e, fatlıqu hünne le ettetihne. Ay iman edin. İsa, e. hangi siga ile geliyor? Müzekker, erkek sigası yani. Ey erkekler, evet. Nisa kadınları boşadığınızda, fatlıqu <Fatallikuhun> erkekler boşayın hünne o hanımlarınız, le ettetihne itdetlerini çekecekleri bir zamanı, münasip olan bir zamanı gözeterek boşayın. Boşama yetkisini doğrudan kime verdi? Erkeğe. Erkeğe verdi. Diğer bir ayete geçelim. Fein azamu talaqa. Fein azamu et talaqa. Erkekler cemil sigasıyla, boşamaya kesin karar verirlerse. Hmm. Daha devam ederiz de, bir tane daha okuyayım. Buyurun Efendim hocam. bu, e, tallaktum kelimesi. Belki kadınlar da içini alabilir diyorlar. O zaman şunu okuyalım. mutallakatu <gülüyor> Boşanmış olan kadınlar. Buna da Cemi müennes sigası diyoruz. Müennes, dişil siga. Peki dişil siga? Ya kadınlara ait bir sigayı kullandığımızda erkekler ona girer mi? Girmez. mutallakat <gülüyor> Boşanmış olan hanımefendiler ne beklesinler. Açık. Daha devamını okumaya gerek ki bakın sıhhat tamamiyle boşanma işleminde kim kadınlar gayet açık ayet. Gelin Resulullah'ın hadislerine. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurur ki "Et talaqu limen ahada saq Açık net. Talak erkeklerin hakkıdır diyor. Et boşanma yetkisi limen ahada bis-saq erkek olanların hakkıdır diyor. Açık net. Ha, şimdi bu kadar yeterli. Peki peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde İslam devleti var mıydı? Vardı. Peki İslam devleti varsa acaba sahabe-i kiram gelip peygamberin önünde mi boşanıyorlardı? Yoksa evlerinde boşanıyorlar ondan sonra da peygamberimize gelip tescil pe ettiriyorlardı. Pe peygamber aleyhissalatü vesselam hiç tescil bile mi? Tescil daha sonra Hı. getirildi bu şart. Yoksa boşanmaları peygamber aleyhissalatü vesselam kabul mü Evet ediyordu. Mesela herkesin bildiği bir hadis, İbni Ömer hadisi. Eşini adet döneminde boşuyor, hayız halindeyken boşuyor. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz de geliyor, diyor ki ya Resulullah, oğlum eşini boşadım, hayızlı. Ne buyurursun? Söyle ona, eşine dönsün. Haizli bittikten sonra temizlensin. O temizlikte cinsel ilişki kurmadan sonra, o temizlikte cinsel ilişki tekrar olsun. hayız olsun... Ondan sonra temizlensin. Temizlendiğinde ister boşasın, isterse boşanmayadan vazgeçip nikahı altında tutmaya devam etsin. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ömer'in boşamasına bana sormadan boşamadı, geçersiz dedi mi? Yok. Sahabeden bir hanımefendi geldi. Dedi ki ya Resulallah, beni eşim boşadı. Evim de çok uzak. Medine dışında. Orada iddet mi bekleyeyim? Yoksa gelin? Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki eşin seni boşadıysa git Abdullah İbni Ümmü Mektum amadır. Onun evinde ama çünkü o seni görmüyor sen onu görüyorsun. Rahat edersin git onun evinde iddetini çek dedi. Peygamberimiz hanımefendinin boşanmasını geçersiz saydı mı? Yok. Bir erkek geldi isimlerini vermiyorum. Dedi ki ya Resulallah eşim bana ihanet etti zina etti. Allah'ım korusun ümmeti Muhammed'i aleyhissalatu vesselam bu iddia karşısında biz buna mülane diyoruz. Yani karşılıklı lanetleşme. Evet. Lanetleşme yaptıktan sonra onları ayıracaktı. Lanetleşme biter bitmez sahabe dedi ki ya Resulallah ben onu boşuyorum dedi. Daha peygamberimizin hükmünü beklemeden. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hiç ses çıkartmadı. Ne oldu? Eğer geçersiz olsaydı değil mi? Hüküm var mahkeme de o anda. Evet. Mülana karşıdıklı lanetleşme yapıyorlar. Celsenin ortasında evet. ne dedi daha hüküm ver. ben boşuyorum boşuyorum deyince Aleyhisselatü Vesselam sükut etti. Çünkü niye? Nikahından bıraktı. Aa, o nedenle boşama yetkisi İslam dininde Kur'an'a sünnete göre erkeklerdedir. hanımefendiler de talakta hı hı. boşama yetkisini talak diyorum mesela. Nikahta boşama yetkisini evet. almayı sözlü veya yazılı olarak Şart koşarlarsa onlar da erkekleri gibi boşayabilir. Ama talakta şart koşmadı, unuttu veya almadı, daha sonra rica eder boşamasını ister. Olmadı, mal karşılığı boşanmayı ister, hulu. Olmadı, mahkemeye gider, mahkeme kanayla boşanmayı ister. Mahkeme boşadığı vakitte dinen de boşanmış olur. Mahkemede boşandığı vakitte erkek dese ki ben seni boşamıyorum, bin defa desin, hanımefendi boşanmıştır dinen de. Şimdi şöyle diyorlar, efendim diyorlar, Kur'an'a baktığımızda diyorlar, Kur'an Arap örfüyle geliyor bazen, e Arap örfüyle geliyor, bu boşanmada o zamanki örfe göre gelmiş olabilir ayetler. Dolayısıyla o günkü örfe göre geldiğine günümüzde de örf değişti. Boşanma işlemleri mahkemede oluyor, e, e dolayısıyla biz de bunu mahkemeye verelim çünkü örftür bu iş. Evet, İslam geldiği toplumda bazı öfleri tamamıyla iptal etmiş. Bir saniye çok da konu dağılmasın diye demiyorum. Hı hı. Bazı öfleri değiştirmiş, düzenlemiş, doğrularını ipka etmiş, bırakmış, eğrilerin ortadan ne yapmış? Kaldırmış. Bazılarına da hiç dokunmamış. Çünkü doğru. Evet. İslam dini doğruyla savaşmak için gelmemiştir. Yani, yanlış. Faziletle var. savaşmakla için gelmemiştir. Fazileti ipka etmek ve Ebedileştirmek için gelmiştir. Aa, talak ikinci kısımdan. Hangisi ikinci kısım? Yanlış yapıldığından dolayı bir kısmı duruyor, hı hı. bir kısmını düzenlemiş. Evet. Bir kısmı ne yapmış? Düzenlemiş. Talak, boşama yetkisi. Şeriatlar, Musa'nın şeriatında da böyle. Boşama yetkisi erkekte. Tevrat'a açık baksınlar. Evet. Dolayısıyla 3000 sene önceden böyle bak geliyor Arap toplumunda da Hanifler var, hı hı. Yahudiler var hı hı. ve Hanifler ve Yahudilerde aynı şeriatla, gelen şeriatla erkekler boşuyor, kadınlar boşamıyordu. Hı -hı. Ama erkekler boşamada yanlış yaptıkları da oluyordu. Ne yapıyordu? Hanımefendi boşadıktan sonra iddet çekiyor ya, 3 haiz müddeti değil mi? Hı -hı. Veya 3 ay. Haiz müddetinin bitmesine, 3. haizin bitmesine derim 5 gün kala tekrar dönüyor, ondan sonra tekrar boşuyor. Böylece kadını uzun yıllar, bir ömür boyu sürünceme de bırakıyorlar ve Hanımefendi ne evlenebiliyor, ne de boşandığını anlayabiliyor, ne de evli olduğunu anlayabiliyor. İşte İslam geldi, bak bu alana neşter vurdu. Evet. Çünkü burası yanlış uygulamaydı. Evet. Dedik, attalakumerraten ayet geldi. Talak boşama ancak iki kez yapılabilir. Üçüncü de yapılacaksa feinsakum bi ya iyilikle tutacaksınız, ev tesrihun bi esan ya da güzellikle de ayrılacaksınız. Güzellikle. Ahlaka, edebe evet, uygun, uygun bir şekilde olarak. eşinizden ayrılacaksınız Demek ki bakın düzenleme yapmış. Düzenme, düzenleme yapılan alan örf değildir, nastır. Hı hı. Onun için de 1400 yıldır bakın burası çok önemli. 1400 yıldır 38'deyiz, 1400 yıldır bütün İslam alimleri icma etmiş. Demiş ki nikahta kadın boşama yetkisi alırsa kadın da boşar, Evet Boşama yetkisi almazsa direk ve doğrudan boşama erkeğe aittir. aittir. Bu icmadır kardeşim. İcma kat'idir ve sarihtir bu konuda. Sarih icmaya muhalefet edenin de Allah korusundan, imanından korkulur. En azından müptedi olur. Bidat sahibi olur. Onun için bazıları yine diyorlar. Güncel olduğu için onların itirazlarına cevap olsun diye söylüyorum. Bazıları da şöyle diyorlar. Efendim, İslam dininin şöyle bir özelliği var. Mubah alanlarda. Mubah alan ne demek? Yapılmasında da yapılmamasında da eşit. İster yaparsınız ister yapmazsınız. Hı hı. Yapmanızdan dolayı ise bir sorumluluk. Terk etmenizden dolayı bir sorumluluk yoktur. Günah yoktur. Hı hı. Burası mubah alan. Hı hı. Mubah alanlar da devlet başkanları düzenleme yetkisi verir. Tamam. Güzel. Yetki verir. Hı hı. Nitekim diyor. Evliliği ne yapmış? Dörde kadar evlilik yok mu? Evet. Ayetle sabit. Evliliği Birle sınırlandırmış. bir evlilik demiş. Peki güzel, bir evlilikle sınırlam. Ne yapmış ama bakın Mubaalanda size bir evlilik hakkı vermiş. Hı hı. Burada şurada sınırlama yapmış. Siz boşanmayı ona kıyas edemezsiniz. Niye edemezsiniz? Çünkü boşanmada boşanma hakkının üçünü birden alıyorsunuz erkekten mahkemeye veriyorsun. Bu tahdid sınırlama, bu ilga. Evet. Dolayısıyla ilga ile tahdid eşit değildir. O nedenle hiçbir kimse Erkeğe Allah'ın vermiş olduğu hakkı iptal edemez. Nasılsa ayete ve hadise aykırı iptal aykırı. yetkisi ne devletin ne de şahısların yetkisinde değildir. O nedenle bunu hiçbir kimse mahkemeye devredemez. Mahkeme tescideler. tescil eder. Hak ve hukuku korur.